Elhamdülillah ve salat ve salamü ala Rasulullah. Bir kaç tane soru var geldi üst üste. O da her zaman sorulan sorudur. Kadın hayz müddetinde ne yapacak? Hükümleri nedir? Kur'an okuyabilecek, namaz kılabilecek mi? Vasıyera, buna, buna benzer meselelerdir. Hayz dedik ee, nedir? Hayz kadının özel bir cünüdür. O cünde Hasta olur kadın. allah daalede Teala'da o günde izin verilmiş. Bazı hükümler ondan düşüyor. Yani ondan kalem kakıyor. Bazı hükümler vaciblerle ilgili, şer'i din, dini vaciblerle ilgili Allah'ın izniyle ondan düşüyor o hükümler. Hayç önemli bir meseledir. Her kadın bunu yaşıyor. Adem kızları ee, buluk çağına geldiğinde bu hastalık her kadına e, isabet eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi Bu Adem kızlarının üzerine Yazılmıştır Bu deneye delalet eder O kadın artık hazırdır evlenmeye Hayz nedir Meşhur belli bir e, Kandır e, Kadının rahminden Çıkacak yani bu kadın Hazır oldu artık doğuma Yende buluk çağına Evlenmek çağına oldu Burada çok hayızlı kadınla ilgili birçok hükümler var. Yani bir kadın hayız seviyesine geldi. Birçok hükmü bilmesi lazım. 20 kusur hükümden fazla hüküm var. Ama biz bunları ana, ana e, hükümler altında toplayacağız birkaç hükmün altında. Birinci en önemli bilecek mesele nedir? Namaz. Birinci mesele namaz meselesidir. Bir kadın hayızlı oldu namaz hükmü nedir onun hakkında bilmesi lazım namaz ister fers ister sünnet ister nafile her bir şekilde kadın hayza yirdi bütün namazlar üzerine yasaklanır haram olur hiçbir şekilde namaz kılamaz hiçbir şekilde kadın namaz kılamaz ama kadın Tahir olduktan sonra, hayzi bittikten sonra, usuldan sonra namazını iade edebilir, edebilir. Hayır, onu da edemez. O da Allah'tan bir ruhsattır. Ferz namazları onun üzerinden düşüyor. Beş vakit, ister hayz fetresi üç gün, beş gün, on dört gün olsun. Bu fetrede ne namaz geçmişse ondan onu hiçbir şekilde e, kaza etmez. allah Teala'nın bu bir hediyesidir. İkinci, e, bu, bu meseleyle ilgili, namazla ilgili mesele, bazı e, özellikler var, bunu bilmemiz lazım. O da nedir? Bazı e, kadınlar bilmiyorlar bu hükmü. Mesela, bir miktar, bir rüc'at miktarında eğer e, zaman kalmışsa, mesela, akşam namazını bir kadın kılmadı. Bir, bir e, rüc'at. E, mikda bir rüc'at kılacak bilecek kadar bir zaman kalmış yası girsin. O arada hayz kan indi o kadından o kadının üzerine vaciptir e, temizlendikten sonra o rüc'ati kaza etsin. Yani e, bir kadın e, içindiyi kılmadı hatta cüm battı bir rüc'atta kalsa o günü kaza eder. Yenide bir kadın e, güneş batmadan önce bir rücahat, bir rücahatte insan ne kadar da bir rücahat kılabilir? Mesela üç dakika dört dakikada tahir oldu o kadın, temizlendi. Sonra yakandı, çıktı, e, akşam namazı girmiş, o zaman içindi namazını kaza eder. Bu nedir? Bu da namazla ilgili bir hücumdur. Sonra namaza, namazla ilgili bağlı olan hükümler nedir? Bağlı olan hükümler namazla ilgili zikir, tekbir, tesbih, temhid. Yani la ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah, bismillah, kapını açarken bismillah, yemek yerken bismillah, e, hadis kitapları okumak, fıkh kitapları okumak, dua etmek, bir tane dua etti amin demek, Kur'an-ı Kerim'i duymak, eşitmek. E, radyodan yani canlı olarak bunlar tümü nedir? Caizdir. Hiçbir mahsuru yoktur. Hayızlı kadın bunları yapabilir. Tereddütsüz. Çünkü Hazret Ayşe anamız e, radıyallahu anh'a Bukhari Müslim'de geçtiği gibi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben özel günlerimde hayızlı olduğumda yani e, başını e, kucağıma bırakıp Kur'an okurdur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzanırdı başı da e, Hazreti Ayşe anamızın dizinin üzerinde yani daha yukarıda den yani daha üstte ne olurdu? Kur'an okurdu. Demek ki dinleyebilir bir mahsuru yoktu. Ondan sonra e, Beyram namazlarına hadiste geçtiği gibi Umu radıyallahu anh'a diyor ki Bukhari Müslim'de geçiyor. Beyram namazlarına Resulullah emrederdi çıkalım. Hayızlı kadınlar ve nifesli kadınlar. Beyram namazlarını. Çünkü beyram namazları arkadaşlar sünnet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyram namazını hiçbir zaman camide kılmadı. Beyram namazı sünnet olarak camide kılınmaz. Asıl beyram namazı çıkıp bir e, açık alanda kılınır. Yani beyram namazının zaten hükmü budur, özelliği budur. Bakma sonradan insanlar tembellikten Yen kıştır, savuktır filandır. Savuk ülkelerde ne yapmışlar? Camilerde artık adet olmuş camide kılınır. Asıl beyram namazı camide kılınmaz. Açık bir alanda her şey orada oturur. Bir ufak minber gibi koyulur böyle bir üç basamaklık. Resulullah çıkarmış onun üzerinde hutbasını verilmiş. Önce namazı kılırmış sonra hutbasını vermiş Resulullah sellem emredilmiş kadınlar da beyram namazına katılsın. Ama kadınlar tabi her bildiğiniz gibi e, ilk önce Erçekler, Resulullah'ın camide de öyleydir. İlk önce erçekler, sonra çocukların safı, sonra kadınlar. Kadınlarla e, erçeklerin arasında çocukları vardır. Ondan sonra Resulullah Beyram namazında bu safı aynen uygulardır. E, Hayızlı kadınları safın dışında bir alanda tutardır. Hayız ve nifes olan kadınları bir arada bir şeyden tutardı. Bu da delalet ediyor. İnne o hayzli kadın e, kitabı e, Kur'an dinleyebilir, zikir okuyabilir. E, bir mahsuru yoktur. Bir daha alimler bu konuda diyorlar ki hayızlı kadın Kur'an içerime bakabilir. Yani Kur'an içerime gözünü süsleyebilirsin. Bu bir ibadettir. Bak bu ibadeti biz birçoğumuz bilmiyoruz maalesef. Şudur Kur'an içerim okuma zamanının yoktur. Yani okuyamıyorsun. Çok var cahil bizde okuyamıyor. Ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'i açıp bakacak böyle gözünü süsleyecek bu bir ibadettir. Bu Kur'an-ı Kerim'de olur sadece. Kur'an-ı Kerim'in özelliğidir. Bunu selef alimleri yaparmışlar. Okumadı, okuyamadıkları zamanında özellikle seferlerde merkebin üzerinde açıp Kur'an-ı Kerim'e bakarmışlar. Gözlerini süslenmişler. Ayrı ezberden okuyormuşlar. Ama gözlerini süslemek de bu bir ibadettir. Bazı alimler dediler ki Kur'an-ı Kerim'e kadın, hayızlı kadın gözüyle bakar. Bir mahsuru yoktur. Kalbiyle okusa yine bir mahsuru yoktur. Yani kalbiyle okusa nedir ağzında lafız yapmasın. Yani Elhamdülillahi rabbil Alemin diliyle demesin. Dili oynamadan kalbinde içten okusun bunu yine bir mahsuru yoktur. Çünkü kadının okumasında bazı alimler cevaz vermişler. Kur'an'ı normalde okuyabilir. Kur'an'ı Normal okuyabilir bazı alimler demişler ama cumhurun kavli kadın cumhurun kavulu kadın ne yapar Kur'an-ı Kerim'i lafzan okuyamaz. Racihte olan budur. Racihte olan nedir? Cumhurun kavlidir. Biz emir olunduğ her zaman cumhurun kavline uymakla çi cumhurun kavulu apaçık delilleri ne yapsa muhalefet etmese çi etmez imkanı yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş Benim ümmetim hakkı terç etmeyi icma etmez Yani anlaşmaz Ondan dolayı kadın Kur'an-ı Kerim okumayı, Okuyamaz diliyle Yani nıtk edemez Ama bazı alimler Orta yol buldular Dediler Kur'an e, Sabah akşam zikirleri yapabilir tabi dedik Bunları yapabilir Sabah akşam zikirlerin içinde ne var Ayetel kursu var İhlas var, felaknas var. Bunları okuyabilir dediler. Çünkü bu sabah akşam zikridir. Evet bu birinci hüküm namazla ilgili. İkinci hüküm neyle ilgili? Oruçla ilgili, sıyam. Oruç ister ferz ister nafile aynen namaz gibi birisi caiz değil. Oruç tutması haramdır. Yani nasıl namaz kılsa haram olur üzerine suç işlemiş olur kaza oruç tutsa bir kadın haramdır suç işlemiş olur onun karşılığı ataç var cezası evet bu da nedir icma olarak bunu ümmet ittifak etmiş bunun üzerine ha bir gün de olabilir bir tane sapıktır çıkar diğer olur biz onu kal almarız. çünkü biz sapıkları dinimizde sapıkların sözünü kala alsak bugün de bizim dinimizden bir şey koymazlar Hristiyan gibi pazardan pazara sadece camilere gideriz Buların istediği sonuç da budur. Bütün bunlar, bütün fikirler ne kadar samimi olsa önemli değil. Buların bu fikirlerin İslam'ı törpülemek fikri bütünü hedef sonuçta Avrupa'nın, Amerika'nın istediği gibi bir İslam istiyorlar bizim için. Her şey olur, her şey bir şey olmaz. Ay koçtur, bilmem nedir, bu olur, bu olmaz. Hikmet kalbin temiz olsun o muhakkası. Bular nedir? Bular Avrupa'nın oyununa batının oyununa gelmişler yen ister bilerek ister bilmeyerek sonuçta onların ajandalarını bu ümmetin üzerinde yürütmeye çalışıyorlar ümmette de nefsi zayıf çoktur bu konulara kulağa maalesef onun için namaz ve oruç kadın için haramdır ama bir fark var ortaya yerde e, namaz Allahu Teala izin vermiş çünkü 5 vakit olduğu için kadın için zor olur Mesela kadın var özel günü 14 gün oluyor. Zordur 14 günü gel kaza yap. Allah'ın rahmeti gereği onu ne yapmış? Affetmişti. Ama oruç senede bir sefer olduğu için ne olmuş? Kadın temizlendi orucunu kaza eder. Orucunu kaza eder. Namazın aksidir. Hazreti Ayşe ne diyor? Bukhari üstünde Bize o hastalık geldiğinde olurduk orucu kaza etmeye namazı kaza etmemeye bu Bukhari Müslüm'de geçiyor Eydir bir kadın oruçtadır ister nafile ister e, ferz Ramazan orucu o hastalık geldi kadına orucu iptal olur ferzi ise o günü kaza etmesi lazım nafile ise afallahu amma selef, niyetine göre o günün ecrini alır evet İster, akşam cün batmadan bir lahza önce, bir lahza yok bir dakika önce, hasta oldu kadın, o cünü kaza etmesi onun üzerine. Ama bir kadın, akşam cünü batmadan önce, sancısı oldu, ö, ö, adet olmadan önce e, be, be, beliller var, o geldi ona, e, sancı oldu, yuvarlandı ama bir şey görmedi. Bir kan görmedi O cün ondan sonra cün battı Ondan sonra adet oldu O cün sayılır onun için elhamdülillah Aynen hadiste Geçtiği gibi Eğer gör, e, kanı görmesen Hadiste diyor o cün hayz değil Bir kadında Eğer e, Bir kadın eğer Cün Doğdu Gün doğmadan önce bir dakika önce Hayz oldu O gün ne olur gün, e, fe, Fecir oldu O gün şey olmaz e, Orucu tamam olmaz fe, Evet Bu nester yakanmak ister Ondan dolayı oruç şey olmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ee, eğer oruç olan e, hayz olan ve cenabet olan e, ne yapacak e, orucunu tutacak ondan sonra gusul cenabı çıkartabilir e, çıkartabilir yani sen e, bir kadın e, e, temizlendi fecir namazından önce temizlendi temizlendi azan okundu ne okundu İmsak azanı o gün oruc olur E yakanmamışım olur Aynen büyük ebdesi Gusul namazı e, e, tahareti gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bazen kakardır azan okunmuş Kendisi e, böyük ihtilamdadır Ne yapardır hemen e, Azan okunduktan sonra Gusul ebdesi alırdı Namazını kılardı camide İşte oruç da öyledir Önce yani Önce niyet edersin, orucu tuttum, ondan sonra gidersin, temizlenirsin. Bu da oruçla ilgili meseleler. Üçüncü hüküm, e, camilerle ilgili meseleler. Camilerle ilgili, kadın kadın camiye e, giremez. Hayzlı e, şey, e, kadın özel günlerinde caminin içine giremez ama havlasına girebilir. Vahçasına girebilir. Caminin içine hayızlı kadın giremez. Buna, Bu nereden alınmış? Çünkü en büyük cami nedir? Allah'ın Mescid-i Haram'dır. Allah'ın beytidir. Bu bir camiler o camilerin bölümleridir. Asıl yer üzerinde bir Allah'ın beyti var. O nedir? Mescid-i Haram Mekke'de. İçinde de Ke'be var. Bu bütün bu, bu camılar o o Mescid-i Haram'ın şubeleridir yer üzerinde. Bunlar da Allah'ın evidir ama hepsi, ana ev odur. Ora icmaen o camiye girmek caiz değil alimler diyorlar. Icmaen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Hazret Ayşe'ye diyor eğer sen hayız oldun hac hacilerin hac, hac, hac, hac, yaptığı bütün şeyi yap illa beytet tavaf etme. Yani Mescid-i Haram'ın içine kadın, hayızlı kadın giremez. Tavaf edemez. Ama onun haricinde safa marva, çünkü Mescid-i Haram'ın içinde değil, dişinde sayılır. Bakmayın, şimdi bina ile içine girmiş. Arafat'ta durabilir, Müzdelife'de yatabilir, mineye gidebilir, cemarat, rem Bütün menasik-i Hac, için haram değil yapar. Sadece ne yapamaz? Tavaf yapamaz. Ama tavaf yaptıktan sonra Hayz geldi ona bütün işlemlerini tamamla, tamamlatabilir. Bir mahsuru yoktur. Sadece kadın caminin içine giremez tavafı yapamaz. Dördüncü hüküm e, hayızlı kadının üzerinden Tavafül veda' Veda tavafı hacde düşer. Bu da Allah'tan bir nimettir. Nasıl namaz düşüyor üzerinden fers namazı? Veda tavafı düşer. O da nedir? Bir kadın hacini bitirdi. Mekke'yi terk etmeden önce her hacı tavaf yapması lazım. Yedi kere beyti en son en son hali Kebe'de Mekke'de tavaf da almak. Tavaf edip ondan sonra merkebine arabasına şeyine binip Mekke'den ayrılacak. Mekke'de kalmayacak tavaftan sonra. Eğer kadın istiyor mesela grubu. Gitmek istiyor ama bu kadın adet geldi bu kadına hastalandı o zaman Allah affetmiş o tavafı da düşmez üzerine e, affedilir bu da Allah'tan bir rahmettir. Ama e, hac tavafı ben haca geldim kadın e, hac tavafını etmeden önce adet geldi hacini başlatır ondan sonra o tevafı etmek lazım iade etmek lazım çünkü o hac ve umradaki tevaf birinci tevaf rükündür evet ama tevafı elhamdülillah e, yoktur evet ondan dolayı e, e, mescitte kadın kalamaz tavaf edemez beşinci dedik nedir ee, beşinci hüküm neyi bilmesi lazım bir hayızlı kadın? Cima. Cima nedir? Kar, e, kadınla e, karı kocanın arasındaki ilişki. Bu ilişki nedir? Haiz aslasında haram olur. Çünkü Allah Teala ayette diyor وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يذِ قُلْ هُوَ اَذَا فَاَعْتَزُلُ النِّسَاءَ فِي الْمَح۪يذِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْحُرْنَ Soruyorlar senden ey Muhammed mehiz nedir hayiz nedir de o bir aziyettir. Aziyet nedir? Mikrop, cerasim e, mikroptür e, hastalıktır. Ha, zülün nisa. Kadından uzak durun. Fil haydi, hayz asnasında kadına yaklaşmayın. Ve la teqrabuhunna. Olara yakın düşmeyin. Hatta yethurna. Hatta ne olsun? Tahirlensiler, temizlensiler. Ne temizlensin? O kan rahim temizlensin. Bundan dolayı hayz asnasında e, kadına yaklaşmak haramdır. Bunun üzerine de icma var. Ama e, bir şey var. Bak Yahudiler e, Yahudiler kadın hayz asnasını girseydi kadını necis sayardılar. Hatta onun eline yemek yemezler. Pişirdiği yemeği yemezler. Hayızlı kadın diyerdiler buna. Yemesi caiz değil. Ama İslam haşa ve kefe. İslam dini Allah'ın dini olduğu için. Çünkü Yahudiler uydurmuşlar bu şeyleri. Hazreti Musa haşa ve kefe böyle bir din getirmedi. İslam dini Allah'ın dini direkt olduğu için böyle bir şey yoktur. Kadın yem benim anamdır, yam hanımımdır, yam kardeşimdir, yan kızımdır. Bu, bu en önemli unsurdur kadın. Er, kadın erkek eşittir insaniyette Allah-u Teala'nın önünde ibadette hiçbir farkı yoktu sadece görevde Allah kadını daha imişak nazik yaratmış erçeği daha meşakkat iş yapmış kadını yaratmış doğuracak erçeği yaratmış para kazanacak bu yapı olaraktır ama onun haricinde kadın erkek İslam'da eşittir. Sadece teklifte şey meselesinde, hayat meselesinde, cörev meselesinde kadının erçeği eşit yapsak olmaz. Bugün de görürüz, olmuyor işte. Zor olur. İmkanı yoktur. Bu özel bir ders ister. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah'ın rahmetine dolayı diyor ki, e, Müslim'de geçti hadisten, Hanımınla her şeyi yapabilirsin illen nikah ne diyor kastı? Yani cima yapamazsın. İlişkiye giremez. Kadınla her şey yapılır illa ki ilişkiye giremez. O da nedir? Kar, e, erçekten kadının şey ondan dolayı ölemeler diyorlar ki kadın e, Erçek hanımıyla e, her şey yapabilir. Sadece ne yapamaz? İlişkiye girermez. Ondan dolayı Hazreti Ayşe diyor ki benim özel günlerimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdi sen izar tak. İzar nedir? Tapukla e, tapukla göbeğin arasına bir kumaş arapler baklalla. Onu taktıktan sonra benim yanıma gelirdir. ihtiyacını giderirdir. Yani bu ihtiyaç nasıl giderilir? Başka bir şeylerle. O da nedir? Yani kadınını tutup e, e, e, şey yapabilirsin. Yani ee, şakalaşırsın, e, öpersin vesaire Ama fiili nikah şey e, haramdır, cima. Evet. E, altıncı mesele talakla ilgili. Talak nedir? Boşamak. Yani nikahın aksidir. Nikah, erçekten kadını birbirine bağlamak neydir? Marasimidir. Talak nedir? Bu Bir kişi birbirinden ayrılır. Birincide e, Nikahı kılan kadın erkek iki tane şahit kadının velisi bunlar şart. Nikah talakta hiçbirisi gereçmez. Sadece erkek hanımına dese ben seni boş ettim boş olur onunla. Ama hayızlı kadının boşanması nedir? Olmaz. Caiz değil. Ya eyyuhannnebiyyü İzâ tallaktumün nisa'e fe tallikuhunne li uddetihinne Uddede talak edin ama Hayızda olmaz. Ondan dolayı hayz asnasında kadın talakı olmaz. Bir adam hayz asnasında kadını talak yaptı. Ne yapacak? Resulullah'ın İbni Umar. Hazreti Ümer'in oğlu Abdullah İbni Umar radıyallahu anhuma hanımını boşadı. Talak asnasında. Geldi ona haber inni o hanımını boşadı. Hanımı da pardon hayz asnasındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi deyin ona gö geri götürsün kadını. Temiz olduktan sonra istese boşar istese çevirir onu. Yani şeyi düşmedi talak. Ondan dolayı hayz asnasında talak caiz değil. Talak ne zaman caiz olur? Kadın temiz olması lazım. de bir kadın temiz olmak için hamiledir doğurması lazım. Ondan sonra ilişkiye girmesi o kadın temizdir. Yeni de talak asnasında değil kadın bir hayz oldu temizlendi ondan sonra talak tahir olduğunda kadının rahmi o zaman olur. Onun haricinde ben seni boşadım. Talak asnasında olmaz. Sonra e, yedinci mesele haizle ilgili aynen talakın meselesidir. O da nedir? Hayz. Çok önemli meseledir kadının Hayatında Hayz, hayz nedir? Ölçüdür talakta Ne ölçüdür? Vel mutallakâtu yeterabbasne Bi enfusuhinne thelâhete in Üç hayz Bir kadının kocası öldü e, Boşandı pardon Bir kadının e, bir kadın kocasından Boşandı. Üç hayz yaptıktan Sonra ne olur? Rahmi tahir olur. Ondan sonra Başka evlilik girebilir Yen de kadın hamiledir. O hamilelik onu şey yapar. Ayette geçtiği gibi yerine geçer. Hamilelik taharet yerine geçer. ulatul الْاَحْمَالِ اَجَلَهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ حَمْلَهُنَّ Neyin? Hamillerini, bebeklerini bıraktıktan sonra o anlamı gelir hayızlidir. Bu da hayızla ilgili e, meselelerdir. Çünkü hayiz ne yapar? E, rahmi barâet eder. Neden? Bunir, bu kadın hayiz olduğunda rahmi temizdir. Rahmi temizdir. Yani o erçeğin, boşa, boşadığı erçeğin e, karnında onunla ilgili temiz oldu. Bu kadın artık boşanabilir. Ondan sonra evlenebilir. Çünkü bu kadının rahmi temizdir. Çünkü nesil katışmasın diye. Onun için rahim, e, hayz önemli hükümleri var e, şeriatte. Dokuzuncu mesele e, e, haizle ilgili gusül, ebdesi. Bu da necir vaciptir. Ne zaman eğer bir kadın hastalığını bitirdi, temizlendi ne yapacaktır? Gusül ebdesi alacaktır. Gusül ebdesi de nedir? Aynen cunub ebdesi gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu geçti geçtiği gibi bir hanım sahabiye diyor ki Hayz ile ilgili soruyor. Diyor Hayz geldiğinde namazını bırak. Hayz bittiğinde gusul ebdesal namazına başla. Buradan fukahalar çıkartıyorlar ki gusul ebdesi vaciptir. Gusul ebdesi nedir? Kadın bütün bedenini önce e, e, önce e, temizlenecek avrat yerini ondan sonra gusul ebdesi gibi ebdes alacak. Ayağını yakamayacak ondan sonra bütün bedenini yakayacak En son ayağını yakayacak Tahir olacaktı Aa, Saçı ör, ör, örgülü kadın ise Saçı çok örgülü ise Saçını da açmayabilir ama Bir şartla saçının Çöküne su yetişsin diye Örgüsün açması şart değil Yani örgünü dışarıdan yakayabilir İllet saçının Çöküdür çöküne başına Bütün başına su değsin Burada ne olur kadın temiz olur. Bir de bunun e, şeyi var e, bu usulden ilgili Hazret Ayşe'nin dediği gibi e, biz emir olunduk e, temizlene temizlenelim onun yanında da aziyet aziyet olduğu mekanları da temizleyelim ki e, temiz olsun. Hatta bazı rivayette pamukla e, güzel kokular aziyet yerine sürülür ki o aziyet e, karı kocanlar arasında nefrete vesile olmasın. İslam dinimiz bizim çok güzel bir din olduğu için her kapıyı kapatmıştır. Şimdi bir kadın dedik ki taharet hayz asnasında gelse e, tahir olduysa e, hemen ebdesini alır. Namaz e, gusül alır namazına başlaması lazım. Evet bu e, gusülle ile ilgili bu kadar ama bir şey de kaldı. O da nedir? E, eğer su bulamasa seferdeyse temiz oldu. Su da bulması yoktur. Yani hastadır, yani zor bir durumdadır. Teyemmüm geçici olarak geçebilir. Teyemmüm alır, ondan sonra temizlenir. Evet. Bu ana çizgileriyle hayzin hücmu bu kadardır ve elhamdülillahi rabbil alamin.